Abiler cümleten selamun aleyküm. <gülüyor> Hoş gelmişsiniz. İyisiniz inşallah keyifleri iyi. Kızım Abdurrahim abi. Sihirli kelimeyi biliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Abiler bugün Bugün hasetle ilgili bir konu işleyeceğiz Miraç abi haset biliyorsun abi kıskançlık demek insanların birbirini çekememe demek şimdi abi bugün hasetle ilgili konu var biz de arkadaşlara bir soru soralım dedik abi yazdık kağıtlara dedik ki size en çok sinirlendiren bir olay kişi hatta size haset etmenize sebep olacak bir hadise var mı dedik yani biriyle bir şey yaşayacağım Turgay abi yaşadığın olay senin hasedine sebep olacak tabi önce şunu söyleyeyim bazı arkadaşlar gerçekten işsizmiş <gülüyor> Onu anladık yani hatta cevaplara bakarak söylüyorum bazılarına namaz bile farz olmayabilir şu cevaplardan sonra <gülüyor> Hakikaten <gülüyor> Cevabı da da boş kağıt vermek <gülüyor> ne <niye> ya <gülüyor> Sınav mı abi? Niye boş veriyorsunuz? Bir tanesi abi şöyle bir şey yazmış. Yani konuyla ne alakası var anlayamadım ama soruyu tekrar hatırlatayım abi. Masur soruyu hatırlıyor musun? Haset. Haset, Haset ettiğiniz bir olay cevabı şöyle yazmış. Farkımı fark ettiysen fark etmesen de fark etmez yazmış. <gülüyor> Bunu hasetle çok bağlayamadık. Bir tanesi o alkolü yasaklayanları Allah'a havale ediyoruz yazmış. <gülüyor> Bunlar herhalde kafa hala güzel. <gülüyor> Ha, senin çok hasret ettiren olay. Sen benden daha ilerine layıksın diyen sevgili. O zaman bu tanıştır öyle git yazmış. <gülüyor> Ulan var ya, millete nasıl çizimler geliyor ya? Bunlara bilmem işte Onur. Allah benim belamı vermiş mi acaba? Eğer bu vermemiş haliyse ben yandım. <gülüyor> Yunus bu sen misin ya? Ha? Bu bizim Ömer. Bir gün salonda herkesin önünde plastik sandalyeye oturdum. Sandalye kırıldı. <gülüyor> Ömer burada kırılması ilginç başka bir şey bile olabilirdi. O kadar kişiye rezil olmamdan çok hizmet balını kırdım ona çok sinirlendim yazmış. Vay be Ömer bir tane daha yazmışsın. Çok kilo aldım askerliği tekerlek olarak yapabilirim bu beni korkutuyor. <gülüyor> Vay Ömer ya. Bir kardeşim şöyle yazmış Ali Osman diye. Okulda namaz kıldığımı öğrenci arkadaşlarım görünce verdiği tepkiyi Sanki Hristiyan ülkesinde yaşıyoruz gibi baktıklarında onların üzerlerini atlayasın geliyor diyor. Bu onu çok sinirlendiren bir hadisi olmuş. Abdurrahim abi şöyle yazmış Aydan'ın bana sohbette um hmm. demesi. <gülüyor> Bu herhalde limon abi değil mi? <gülüyor> abi sen var ya rahat çocuk uyutursun ha. her limonda bir tane böyle bir tane. <gülüyor> Altunayv abi seni seviyoruz. <gülüyor> Mertcan'ı ilk gördüğümde gülüşü ve saçları beni çok sinir etti çünkü ben Kelim. Laz Ali. <gülüyor> Laz <gülüyor> abi ya var ya. <gülüyor> Abiler haset denen bir olay var. Tabi bu kadar masum değil haset. Ne demek haset biliyor musun? İsim neydi? Muharrem. Muharem haseti biliyor musun? Sadece zanda değil bir kıskançlık var ortada. Yani bir çekememe var. Miraç abi. Yani Allah'ın yarattığı hadiseden tatmin olmama durumu var ortada bak bu olay şimdi abi bugün etrafta bizim çözemediğimiz birçok olayın altında bu hadiseyi kazın biraz çıkabilirsiniz Abdurrahim abi çünkü ta Habil'den Kabil'den kalma bir hadise bu yani kolay bir hadise değil bize böyle basit bir kelime kalmış ya bu adamların arası neden açık olur e çünkü aralarında haset var Ha tamam o zaman ya tamam o zaman değil Habil'le Kabil'in yadigar bıraktığı bir savaş bu haset dediğin olay bak şimdi şeytan Allah'ın varlığını kabul ediyor mu mahsum? Kabul ediyor. Yani Fatih uluhiyet noktasında problem var mı? Bir problem yok. Şeytan Allah'ın uluhiyetini kabul ediyor abi. Ama rububiyetini kabul etmiyor. Yani onun terbiye ediciliği, idare ediciliği, yarattığı vakalarda seydi abi onun tasarrufu. Şeytan bunu kabul etmiyor. Sevme hoşuna gitmiyor. Haset eden adamların birçoğu da bir Allah'ın varlığı noktasında zaten sorunu olan adamlar değil evet bir Allah var diyor ama bu yarattığı şu anki tasarrufu uygun olmamış böyle yapsa daha iyi olurdu diye vübubiyetini cizli bir şekilde ilan ediyor aslında tabii ki estağfurullah mesela yani çok sinsi bir olay bak bugün masada oturduğumuz insanların ağzından bir Allah var'ı duyuyoruz doğru mu kardeşim? duyuyoruz ama hal hareket tavırlarına baktığında yani Kur'an'a çok münafi hareketlerde bulunuyor yani yaptığı Kur'an'ın ikamelerinden çok bağımsız E ben diyorum ki bak şeytan da Allah'ın varlığını kabul ediyor Şeytanın uluhiyet noktasında bir problemi yok ki Şeytan Allah'ın rububiyetini kabul etmiyor O zaman bugün Allah var diyen insanların birçoğu şeytanın kankası olabilir Burada problem yok işin devamında problem var Çünkü kişi sevdiğiyle beraberdir Madem ona benzedin, onu seviyorsun ahirette karşın o çıkacak Bak birçok bugün günlük hayatta Abdurayım abi psikolojik bozuklukların, eş dost aile sorunlarını yani burada birçok abimin hanımı var. Rica ediyorum yani hanım hanım eğer Kur'an dersleri yapmıyorlarsa, başka bir şeylerle uğraşmıyorlarsa sadece boş duruyorlarsa yoksa hepsi çok kıymetli ablalarımız, annelerimiz. Ama boş durduklarında kurban olayım yani dedikodu yaptıkları sahneleri görmüyor musunuz? Haset ettikleri sahneleri görmüyor musunuz? Yani bir gün eve geliyorsunuz, birden icat çıkmış. Bey bunu istiyoruz ya Allah vermiş 3 artı ev yani ne var 4 artı bir? ama olur mu komşu Leyla 5 artı almış biz 7 artı alacağız bu böyle gider 10 artı 1. şimdi bu matematik işlemine dönüyor ben olacağım ben çıkamıyorum şimdi siz çıkamazsınız çok para var işte <gülüyor> ya bu hasetin dibi yok abi birçok meselelerin altında çıkan hadiseye zaman ince kelimelerle başlıyor lütfen dikkat edin ahiret yakabilir bu mesele <gülüyor> elli kin ve adavet hem nefsine hem mümin kardeşine hem rahmeti ilahiyeye Zulmeder Tecavüz eder Miraç abi tecavüz eden başrolde kim var? Haset eden bir adam Biz ona hasit diyeceğiz Doğru mu abi? Başrolde kim var cici? Hasit adam var doğru mu? Ne yapıyor? Rahmet-i tecavüz ediyor Çünkü kin ve adavet ile Nefsini bir azab elimde bırakır Bak şimdi isim neydi? Sayit. Said hasit adamı düşün Mesela ben sana haset ediyorum Sen belki olayın birçoğundan haberin yok Said Ama ben yanıyorum Miraç abi O adam görecek gününü benim gibi adama kuduruyor değil mi abi sigara üstüne sigara Yani evvela ne oluyor abi benim nefis ciddi bir probleme giriyor bir zulme giriyor Hasmına gelen nimetlerden hasmına ne geliyor abi örnek ver ev gelir araba gelir Bak şimdi kelimeyi yakalım Mirac abi hasmına gelen nimetlerden haset ediyorsun değil mi Seyda abi Ona Allah ne veriyor Seyda abi nimet veriyor azabı ve korkusundan gelen elemi nefsine çektirir nefsine zulmeder Bak şimdi Seydi abi, ben hasit adamım, sen de mazlum bir adamsın. Ben haset ediyorum sana. Bak bir hikaye oluşturalım mı abi? Tefekkür penceresi. Bir ateş, mi? haşa, Allah bir meleğine emretse gönderse de ki, ey meleğim, Mehmet'in yanına git, ben Mehmet'e ne isterse vereceğim. Aman Mehmet'e ne verirsem haset ettiği de iki katını vereceğim. Var mı problem? Böyle bir melek gönderiyor. Melek geliyor, ya Mehmet ne istersin? Bana bir ev var. Seydiye iki. Bana bir araba, Seydi'ye iki araba. Bana bir hatı, Seydi'ye iki tane. <gülüyor> ya oraya girmeyecek. Bana bir apartman, Seydi'ye iki tane. Şimdi haset eden adamın problemi malda değil ki. Öyle değil mi? O adamın onları elde etmesinde. E ben ne istesem Seydi abi sana iki tanesi geliyor mu? Geliyor. En son derim ki Ya Rab benim bir gözümü al. Benim bir gözüm alınırsa Seydi'nin iki gözü alınacak çünkü. Haset eden adamın haset ettiği kişiye karşı ne kadar nimet gelirse, Allah'ın o mevzudaki takdirini beğenmediğinden içi yangın yerine döner. En son kendine zarar verme pahasına o adamı bitirmek ister. Bu dizilerde filmlerde görmüyor musunuz? Öyle bir kıskançlık oluyor ki. Kendisini bitiriyor ama adam da billa bir çizik alıyor. Abi bak tekrar ediyorum bu haset tehlikeli mesele. Ay kıskandım iki dedikodu öyle mesele değil. Adamın ahiretine oynar bu haset. Lütfen dikkati iyi verin. Eğer düşmanlık hasetten gelse o bütün bütün azaptır. Şimdi Mirac abi kerizliğe bak hasetten adamının. Çünkü haset evvela Haside ezer. Şimdi ben Seyda abiye haset ediyorum. Doğru mu? Seyda abinin bir haberi var mı bu işten? Yok. Ben ne yapıyorum? İçim yangın yeri. Adamı nerede görürsem bir ortama giriyoruz. Onu daha çok seviyorlar Gökhan. Beni daha az seviyorlar. Onu yemeğe davet ediyorlar. Ben haset adamım. Kimse benimle yemek yemek istemiyor. Beni çıkarmıyorlar. Git gide git gide. Ne gece uyku kalıyor? Ne günde yürüyüş kalıyor? Sürekli içim içim iniyor. Peki Seyda abi hayatına normal devam ediyor mu? Devam ediyor. Bu yüzden abi haset evvela haside ezer yani en büyük zararı kim alıyor azat haset eden adam alıyor yani bu ciddi bir kerizlik değil mi abi bak olaya bak mahveder yandırır mahsut hakkında zararı azdır çoktur haseti anladık mı Fatih hasette sorun var mı Gökhan ne kadar sinsi bir şey olduğunu anladın şimdi bugün insanlar birbirine koyunca haset edebilir doğru mu mesela bir çok tüccar var rekabete giriyor adam o rekabete ederken tutamıyor kendisini e şimdi biz haseti çözdük bunun bir reçetesi yok mu Bilal abi reçetesi de olmak zorunda hasedin çaresi dikkatleri iyi ver abi hasit adam haset ettiği şeylerin akıbetini düşünsün ta anlasın ki rakibinde olan dünyevi güzellik ve kuvvet ve mertebe ve servet fanidir muvakkat yani geçicidir hasedin çaresi Üzerindeki fani mührünü göreceğiz. Şimdi bak koyuncu sende bir tane araba var. Ben onu nasıl kıskanıyorum? Arabası o kadar güzel ki. Vay tekeri patlasın, egzozuna patates katsın, ses şeritten Lamborghini'ye dalsın. Böyle kıskanıp duruyorum yani. Ne yapacağım? Arabanın üzerine bir tane fani mührü koyacağım. Hop 20 yıl sonra ne oldu araba? Hurdalıkta. E şimdi 20 yıl için kıskanmaya değer mi? Yok. Ya da tuttum Fatih cicini, kotunu kıskandım. Koy fani mührünü hop. 5 yıl sonra nerede? Anamın çamaşır mezi. Öyle değil mi abi? Üzerine fanemi hırı koyduğunda ne oluyor bir abi? Her şey bitiyor. Yani boşu boşuna bir kıskanma serüvenine girdiğini görüyorsun. Bak vatan abi bir şey edeyim de haset bana. Ben üniversitenin son iki yılında sınıftaki tek erkektim. <gülüyor> Abi bizde 2'den sonra 3 opsiyon oluyor. Bilgisayar, uygulama, teorik. Ben de uygulamaya geçtim. Bu sınıfta 3 erkeği. Biri evlendi, öbürü kız eşinde, ben de masum dinde. Böyle sınıfta Kur'an okuyor. Abi gerçekten çok zor bir durum. Bazıları tek tek herkes konuşmaya geliyor falan. Lan ya Mehmet işte ne kitap okuyunduğum? Şeriat, kafa kesme, rejim yani. Git kış kış <gülüyor> Abi ne yapacaksın? Çok bena. Şimdi Bak düşün, bana burada yani haset ettiğini düşün biz bir tane bulamıyoruz. Adam bütün sınıf falan diye Şimdi bak haset ettiğini düşün, Mehmet üniversitede bir sürü kızla aynı sınıfta Koy fani mührünü, vur 5 yıl sonra yap. hop 150 safız <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? <gülüyor> ne oldu? Kafa dersi ya bu kadar <gülüyor> Yani anlatabiliyor muyum abi, fani mührünü vurduğun anda iş bitiyor, selamünaleyküm Çok dikkat, bir daha soruyorum ee, Kaşirak, bana hasedin çaresini söyle Fane mührü vuracaksın. Fani. Doğru mu? Ne yapacağız onun? Akıbetini düşüreceğiz. Bir tane adamın motorsikletini haset ediyorsun. Koy fani mührünü, 10 yıl sonra koy. Ne oldu? Kurdalıkta. Bitti mi olay? Bitti. Bir tane evlilik var. İsmi neydi? Sen sen. Şu keko. İsmi neydi? Ha? Veysel ya. Veysel. Adam az geliyor ne bileyim ismini? Veysel. Şimdi bir tane yeni evli çift var. Sen de deli gibi haset ediyorsun. Ay ne güzeller, ay ne yakışıklılar. Koy fani mührünü. Koy 50 yıl sonra. Ne oldu? Ay. Mezarda yan yanalar anlatabiliyor muyum meseleyi yani fani ürünü koyduğunda meseleyi ahirete intikal ettirdiğinde akıllı bir adam haset eder mi baba artık akkız haset etmez çok iyi dinle hasedin çaresini okuduk devam ediyorum faidesi az zahmeti çoktur bu hasedin eğer uhrevi meziyetler ise zaten onlarda haset Olmaz. Yani uhrevi bir mesele var. Hizmet ediyorum. Mesela bizim İrfan. Ya İrfan bir namaz kılıyor. Bir namaz kılıyor. Ya o kadar namaz kılıyor. Artık çayları duvardan geçip dağıtıyor. Yani. Lan buna haset edilmez yani. Anladın mı? adam Duvardan geçiyor. Şimdi ben de görüyorum duvarın arkasını yani. Ne var onda Bunlara... <gülüyor> kimi bunlara haset edilmez abi. Anlatabiliyor muyum? Uhrevi meseledeyse haset olamaz. Eğer... Onlarda dahi haset yapsa, bak az önce olmaz diyor şimdi yapsa diyor demek çok tehlikeli olay Miraç abi. Onlarda da haset yapsa, ney abi uhrevi meselede. Ya kendisi riyakardır, Eyvallah. çok ince dinle riyakar adam karşısındakini riyakar zanneder. Tekrarlar mısın Koyuncu? Riyakar adam karşısındakini riyakar zanneder. Çok önemli, sebebi ne? Haset haset, Rüyanın <gülüyor> da altında çıktı dedikodunun da altında çıktı kıymetin de altında çıktı konuyu görüyor musun? ahiret malını dünyada mahvetmek ister Akkız neyde haset eden adam? uhrevi meselede mesela biri hizmet ediyor onu kıskanıyor biri namaz kılıyor onu kıskanıyor veyahut ya riyakar zanneder haksızlık eder zulmeder bak şimdi abi burası çok ince mesele hani dinliyor musun bak şimdi mesela şimdi biz burada bir hizmet ediyoruz değil mi Turgay abi yani hizmet ediyoruz biri kürsüye çıkacak mecbur yani bugün mesela filanca yerde sohbet yapıp youtube'a atan filanca kişi ya birileri izlesin diye zaten yapıyor değil mi bunu birilerine ulaşmak için e tabi burası tehlikeli bölge yani buraya çıkan adama çok dua etmeniz lazım Mirac abi yani ben burada şimdi çıkıp anlatır gözüküyorum ya. Ben buradaki bir üstüme alayım, alayınız cennet beni cehennemin dibinde görürsünüz. Yani buradaki adam çok sıkıntılı adamdır. Anlatabiliyor muyum? Bu kardeşlerimize lütfen çok dua edin. Ama maalesef burası hasede de vesile olabilecek bir yer. Bu yüzden bunu çözmek için ne yapıyoruz abi? Gönlünde herkese oturabilecek bir sandalye bırakan kim varsa, aklında zihninde matematik olmayan kim varsa, bir ümmet politikası güden, bütün ümmede dua eden kim varsa. Bu kürsüyü o kardeşlerle ne yapıyoruz abi? Paylaşmaya çalışıyoruz. Yani burası da şeytanın ayrı bir tuzağı. Yani burada da insanın çok hasede oynayabiliyor. Ben bir gün seydi abi, hizmetteyken bir dershanedeyim, mutfağa gittim, içeride bir kardeş var, ben de sohbet yaptım bilal abi, gittim mutfağa, kardeşleri ki ya dedi, ben çok şükür mutfağı çok seviyorum, Allah beni sakın kürsüye koymasın dedi. Dedim ki sen hem haset ediyorsun hem de gizli niyet yapıyorsun dedim. Niye ya abi dedi? Dedim kürsüyle tuvaletin bir farkı mı var? Kürsüyle mutfağın bir farkı mı var? Yani birilerini Allah sevk edecek, buraya koyacak. Birilerini sevk edecek kabiliyetine göre mutfak koyacak. Orayla buranın bir farkı yoksa eğer bizler de burayı seçmediğimize göre demek ki ne abi? Allah nereyi sevk ederse insan orada hizmet eder. Bir farkı var mı abi? Bugün bu kardeşin olmaz, sen olursun. Yani burada bu kürsünün haricinde 50-60 kişilik bir çekirdek ekip varsa abi. Yani bir fişimizi çekseler burada hiçbirimizin sesi çıkmaz. Demek ki ne bu? Bir aile gibi bir ekip işi yani bunu böyle görmek lazım. Allah'ın nereye sevgi ederse bak inanın abi benim eskiden duam şuydu Allah'ım 50-60 yaşıma gelince mahallede 5 kişiyi bulacağım ölene kadar onlara seni anlatacağım diyordum. Ne arayış buraya geldi? Vallahi bilmiyorum. İnan bilmiyorum. Kafede ölüme gelen anlatıyordum. Bir baktım iş buraya geldi. Üstad diyor ya meslemin Nuriye'de bizler irade ve iktidarımız. İrade ne demek? Seçim hakkı. İktidar kuvvetimiz olmadan Allah tarafından sevk ediliyoruz diyor yani demek ki mutfak sevk bura sevk orası sevk bir farkı yok bunların ama işte buralarda şeytan çok fazla giriyor yani buralarda haset var oynayabilir bakın size asrımızın haset hastalığının bir örneğini daha vereyim Turgay abi dikkatim bende mi bir insanın bu asırda hizmet etmesine Seyyid abi iki yolu var Dinliyor musun Mirac abi? İki yolumuz var. Birinci yol, kainat ihtiyaçlandıkça Kur'an gençleşiyor, doğru mu? O Kur'an'ın elmas düsturlarını alacaksın. Bu kainatın şartlarını okuyacaksın. Uygun konjüktüre göre yüreklere nasıl işleyebilirsen ona göre mücadele edeceksin yani her gün kendini yenileyeceksin. Sürekli yeniden tecidit edeceksin. Yeni bir yerlere ulaşayım, caminin önünde broşür attım. yetmez, barların önünde attım. yetmez, başka şehirlerde dağıttım yetmez, internetle eve gittim yetmez, hiçbiri yetmez, hel milmezit. Hiçbiri yetmeyecek, sonuna kadar gideceksin ve bunu yaparken sürekli kendini yenileyeceksin. Bu asırda hizmet etmenin bir yolu bu olur tamam mı? Geldim ikinci yoluna. O kadar uyuşuk olacaksın ki oturduğun yerden kalkamayacaksın. E sohbet anlattığın adamları da elinde tutman gerekecek. Ne yapacaksın? Onlar nereye sohbete gidiyorsa orayı kötüleyeceksin. Biz sohbete buraya gidiyoruz. Ay onlar şeyci. Buraya gidiyoruz onların alayı böyle. Buraya gidiyoruz onlar onu bilmez. Buraya gidiyoruz onlar öbürünü bilmez. Böyle olmuyor mu? Bu asırda hizmet ve iki yolu böyle değil mi? Bakın bunlar yaşanan olaylar. Bazen buraya geliyor arkadaşlar. Diyor ki. Ya Mehmet abi diyor bir abi sizin hakkınızda şöyle dedi ne diyeyim diyor delikanlıysan gıybet ettin diyeceksin madem ayeti kerime de böyle beyan ediyor yani hangi abi ayetten daha büyük seni anlatabiliyor muyum meseleyi yani meseleler çok ince Miraç abi bakın çok çok önemli bir meseleyi daha dokunmak istiyorum Seydi abi buraları iyi anlamamız lazım. Şimdi bak bir adam mesela Hazreti Ali'yi şey eden hariciler ne yapıyor? Bir tane ayeti alıyor tevil ede ede ede, ede yanlış yorumlaya yorumlaya ne yapıyor? Hazreti Ali'yi şehit ediyor doğru mu? Hazreti Ali ayet için ne diyor? Bu batıl kastedilen hak bir sözdür diyor. Yani siz o ayeti alıp batıl manada kullanıyorsunuz diyor. Ayeti bile istediği gibi insan tevil edebilirse bu kitapları bin kere tevil eder. Ayetin ya da Risale dediğin nedir doğru mu? o zaman miraç abi karşınıza çıkan biri bu risallere biraz hakim biraz dilinde fazla döndürebiliyorsa e karşıdaki adam da biraz saf mübarekse istediği yere sevk eder onu o zaman bizim sevk olmamamız lazım bunun bir çözümü olması lazım çözümü nedir? çözümü şu hizmet rehberinde diyor ki bu risallerde esas umde temel ihlas ve uhuvvet risalleridir diyor bir adam bütün, bütün külliyata vakıf olmak değil mi biraz zahmetli bir iş ama o adam ihlas risalesini ve uhuvvet risalesine hakim olacak şekilde elinde tutabilir ve tuttuğu zaman karşısında konuşan bir adam acaba konuştuğu şeyler ihlas risalesine uygun mudur değil midir bunu anlayabilir bakın size diyorum ki abi karşınızda konuşan allame de olsa ihlas ve uhuvvet risallerine uygun değilse cebinize koymayın Karşınıza çıkan küçük kardeşiniz de olsa ihlas ve muhabbetle uygunsa alın inşallah ahirette işinize yarayacaktır. E şimdi diyorlar ki Seyyid abi biri geldi bunu dedi, biri geldi onu dedi. O düstur böyle, bu düstur böyle. Yar Risale-i Nur'da her 15 günde bir okunması gereken denilen tek bir yer var. Ne abi? İhlas şahsının ikinci düsturu diyor ki hizmeti Kur'aniye'deki kardeşini tenkit etme diyor. Ulan ana düstur bunu diyor. Sen hangi tali meseleden bahsediyorsun? bak işler içlen acısı yani bir ümmet politikası güdülemiyor bu şekilde bak Mirac abi yaşadığım bir şey de anlatayım belki ders uzun çekecek ama önemli meseleler vallahi bir gün bir alışveriş merkezine gitmiştim o Carrefour da herhalde bir gömlek aldım abi namaz vakti de girdi dedim orada mescit var namazımı kılayım çıktım bir kardeş geldi yanıma Seydi abi <gülüyor> Mehmet abi tanıdı tanıdı yani Allah razı olsun dedim vay kardeşim hoş geldin hoş geldin muhabbet daha sonra o da risale okunan başka bir gruptaymış konuşurken iyi dedim birader bize bir çaya gel dedim İyi de abi ben filanca yerdeyim nasıl geleyim dedi. Allah Allah. <gülüyor> Ulan biz bardaki adamı Allah'a anlatsak kocaklayıp eve götürüyoruz doğru mu? Ulan mümin diyor ki çaya gelim. Ya böyle mantık olur mu bile abi? Ulan biz mümin mümin mümin anladın mı birler kardeşler hani ayet falan hatırladın mı? Mümin ya. Ya mesleği meşrebi aynı tabii ki olamaz. Ama nasıl aynı çay içemeyiz biz ya? Hani biz beraber olmayacak mıyız abi? Biz beraber cennete gitmeye çalışmıyız? Bak şöyle bir şey olur mu? Mesela benim vücudumun azalarını vatan abi müşehhas bir hale getir. Ayağım ayrı bir benlik, elim ayrı bir benlik. Bir gün çat ayağım kanıyor. Elim de diyor ki Allah kanadın diyor. Lan mal o kanarsa sen de öleceksin. Ya biz vücudun azaları gibi değil miyiz? Ora zarar görse bura görmez mi? Bura görse sonra görmez mi? Yani biz ahir zamandayız böyle bir asırda. Dinin temel disiplinlerine dokunulmadığı müddetçe Bir müminin bir mümine bir şey söylemesi çok uygun değildir Eğer delikanlıysa Götürecek çayını çorbasını içirecek Diyecek yav kardeş Senin omuzunda akrep vardır Ve üstadın dediği gibi o da cevap verip mukabeleden olacak Sen o akrebi söyledin ya Omuzundaki akrebi söyleyene rahmet diyecek Anlıyor musun Turgay abi? Bundan sonra hangisini söylesen kaypaklıktır abi Anlatabiliyorum değil mi? Çok ince meseleler. Temelinde ne çıktı? Gene çıktı. Ya bu basit bir mesele değil bu. Çok ince bir mesele. Peki o Allah anlatıyor öbürü anlat. Allah anlatıyor. O ona bir şey diyor ona. Niye haset ediyorlar? Mesele Allah'ı anlatmak değil çünkü. Mesele ille ben Allah'ı anlatacağım cümlesi. O hidayete gelecek değil. Benim ağzımla gelmek zorunda. Üstad ne diyor abi? İhlas ve hakperestlik ise bir müminin, nereden ve kimden olursa olsun istifadesine taraftar olmaktır. Yoksa yalnız benden ders alsın düşüncesi, nefsin ve enaniyetin bir iyilesidir. <Gülüyor> Eyvallah Üstad'ım, anlıyoruz ki hasedin de bir iyilesiymiş. Bak bunlar ahiret da ahiret, gıybet dediğin olay kolay bir şey değil. Üstad ne diyor, nasıl ateş odunu yer bitirir, gıybette bütün salihami... Şimdi ben burada vursam ateşi bir tane odun kalır mı? Senin ettiğin gıybette ne kalacak? Peki kıymetini altı kazdık ne çıktı abi? Yeni hasret çıktı. Ya dikkat et yakma ahireti 30 yıl için değmez ya. Hem ona gelen musibetlerden memnun ve nimetlerden mahsur olup kader ve rahmeti ilahiyeye onun hakkında ettiği iyiliklerden küsüyor. Ben Seydi abiye haset ediyordum. Kader de Seyidi abiye iyilik veriyor mu abi? Ben de kadere küsüyorum. yum nasıl veriyorsun ya? Adeta kaderi tenkit ve rahmete itiraz ediyor. Doğru mu? Nasıl uyumlu cümleler ya? Kaderi tenkit eden, başını örse vurur kırar, rahmete itiraz eden rahmetten mahrum kalır. Yani diyor ki, Allah'ım tamam Allah'sın ama kime ne vereceğini bilmiyorsun yani. Ya bu cümleye gel geliyor ya, şu sakatlığa baksana senin ya. Şimdi ben soruyorum, ahiret yakar mı yakmaz mı söyle? Uğubiyeti herkes kabul ediyor, şeytan da ediyor. Uğubiyetle çok problem çıkarıyor bazı. Abi Habil Kabil davası diyorum ya. Acaba bir gün adavete değmeyen bir şey O haset edilen olaylar nasıl şeyler vatan abi? Olay değil ki konuşasın Bir sene kin ve adavetle mukabele etmeyi hangi insaf kabul eder? Bozulmamış hangi vicdana var? Halbuki mü'min kardeşinden sana gelen bir fenalı bütün bütün ona verip onu mahkum edemezsin Çünkü evvela şimdi Süleyman tekrardan bir dikkatleri istiyorum Tamam mı? Çok önemli konuya gelip bırakacağım abi birazdan bir adam haset ediyor fani mühürü koyuyor fani mühürü de çare ediyor mu seyyidi abi o da etmiyor 4 tane düsturu ezberleyeceğiz abi herkes beraber ezberleyeceğiz tamam mı dikkati buraya ver istersen telefonlara yaz bir adama haset ettiğini düşün abi miraç abi aklına getir bir tane adamla kötü bir olay yaşadın ardından haset ediyorsun abi hatır aklına getirdin mi abi bir hatıra getir bir adam haset ediyorsun adama kinleniyorsun iyice dolmuşsun akşam evine gidiyorsun lan bu adam bana bunu nasıl yaptı şunu nasıl yaptı bunu nasıl dedi bunu dedi kaderin onda bir hissesi vardır Haset ettiğimiz adamı kaça böldük Hamza abi? 4 Hamza abi birinci hisse kime aittir? Kaderin hissesi var bak abi Kader dediğin olay nasıl incedir biliyor musun? Bak Miraç abi bir gün hiç olmayacak bir yerde ikimiz bir kavga ederiz Eve gider deriz ki Lan biz böyle Mehmet ile kavga edecek adam değildik Bu hisler aklımızı ve latifelerimizi nasıl bir Biz nasıl böyle muazzam bir kavga ettik deriz Bu ikimizin imtihanı mıdır deriz? Halbuki orada hislerimiz örtülmüştür, kader öyle yaratmıştır. Bizim değil izleyen bin kişinin imtihanıdır. <gülüyor> kader böyle bir şey abi. Bu cebri determinizma o kadar ince ince örer ki sen olayı Kuran'a hakim olmadan çözemezsin. O zaman başına gelen bir olayın Gökhan birincisini kime verdik? Kaderin bu olayda bir hissesi var dedik. Onu çıkarıp o kader ve kaza hisselerine karşı rıza ile mukabele etmek gerektir. Erman abi birinci hisse kimin? Kaderin bizim olayımızda bir neyi var, hissesi. 2. Saniyen nefis ve şeytanın hissesini de ayırıp o adama adalet değil, belki nefsine mağlup olduğundan acımak ve nedamet etmek gerekir. Şimdi ben Seyda abi haset ediyordum değil mi? Ya o adam bana yanlış yaptı diyordum. Birinci de Seyid abi kaderin hissesi var mı? Var. İkinci de ya bu Seydi'ye yazıktır ya, acıman lazım diyor. Seydi, şeytan, nefis üçü beraber oturmuşlar. Bu nefisle Seydi, bu araya almışlar Seydi, şeytanla nefis. Ya bu adamı senin kardeş olarak üzülüp acıman lazım, haset etmen değil. Dikkat burada değil mi Said? Yani olay çok ince, birinci kimin hissesi vardı abi. İkincisi senin nefsinin ve şeytanın arasını almışsın. Bir gün abi İstanbul'da bir nur talebesi abi var. Azat abinle de Hasan mıydı hatırlamıyorum. Trafikte olay oluyor böyle. İki tane izbandut gibi adam birbirine giriyor, bizimki de dayanamıyor vicdanlı adam Diyor ya gireyim de öyle şunları bir ayırayım diyor abi İniyor arabadan, ulan onu itiyor olmuyor, öbürünü itiyor olmuyor, i̇zbandut gibi adam Ortalarına geçiyor abi Ulu anruzu min ma halak Adamlar böyle bakıyor Dayı diyor sen ne yapıyorsun? Vallahi baktım sana gücüm yetmez, baktım ona da gücüm yetmez, şeytana dalayım dedim diyor <gülüyor> <gülüyor> olayda şeytan var aga niye orayı hesaplamıyorsun anladın mı meseleyi birinci kimin hissesi emre kader çok güzel ikincisi neydi şeytan ve nefsin hissesi var Salih sen ben haset eden adamım sen kendi nefsinde görmediğin veya görmek istemediğin kusurlarını gör bir hissede ona ver mirac abi baştan alalım Senle aramızda haset var ben has hasit adamım sen mazlum adamsın bir kimin hissesi var kaderin iki sen şeytan ve nefsine kaldın 3 benim bilmediğim kusurlarım var belki ona ayar oldun anladın mı geldik 4'e sonra baki kalan küçük bir hisseye karşı ya küçücük bir kusurum var gerçekten en selametli ve en çabuk hasmını mağlup edecek of ve saf ile ve ulul vüce naplıkla mukabele etsen zulümden zarardan kurtulursun baştan alıyorum Ömer seninle aramızda haset gitti ben hasit adamım sen de mahsut adamsın, mazlum adamsın. Bir, kimin hissesi var? Kaderin. Kaderin. İki, Ömer. Şeytan Sen şeytan ve hepsini aldanmışsın. Benim sana acımam lazım, haset etmem değil. Üç, benim kendimde bilmediğim ve görmediğim kusurlarım var. Dört, senin azıcık bir kusurun var. Onu da affet gitsin ya. Bitti mi ders. Bitti. Allah'ım, bizlere doğru diye vehmettiğimiz kusurlarımızın hakikatlerini göster ya Rabbi. Amin. Bu video birilerinin paylaşmasıyla sizlere ulaştı. Daha fazla insana ulaşabilmesi için siz de paylaşın. Sebep olan yapan gibidir.